Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 94.9'da ekonomi ekoloji programındasınız. Her hafta olduğu gibi. E, stüdyoda bu hafta Meyve Şevin ve Pelin Cengiz yok. Ben Serkon olacak. Bu hafta çok farklı bir şey yapacağız. Yani benim için de ilk de ilk olacak. Hayatımda bir ilk olacak. olacak. İyi ee, yıllardır e, müzikle ilgilendim ama hep amatör, hep e, bağlama çaldım ve e, kendi müzik aramızı bu hafta kendimiz yapacağız. Sütütyoda da bir konuğumuz var, Almanya'dan konuğumuz var, Türk halk müziği sanatçısı Şirin Üstün. Kendisine de hoş geldin diyelim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, hem çevreyi konuşacağımız... Hem canlı müzik yapacağımız hem de ee, girişte dinlediğiniz aşık Veysel'den bir şeyler çalıp söyleyeceğimiz. Çünkü Ayşık Veysel'in önümüzdeki hafta 21 Mart'ta tam da baharın geldiği güzel bir günde 78, 78 yaşında vefat ettiği bir evet. ölümünün anması var. Biz de onu e, anması için e, onu anmak için e, Aşık Veysel Türküleri söyleyeceğiz birkaç tane. Ben çalacağım ama uyarıyorum baştan. <gülüyor> profesyonel <gülüyor> değilim. E, solistimiz Şirin Üstün e, profesyonel ama ben bir amatör olarak destek vereceğim. Zaten Açık Radyo'da bu tarz şeyler yapılıyor. Sadece destek günlerinde yılda bir defa oluyor, oluyor biliyorsunuz. Bu e, bu senede 21, 25 Mart ve 2 Nisan ...2 Nisan'da olacak. Ama biz biraz herkesten önce davrandık. Gazeteciliğin refleksidir belki de. Şirin tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Normalde Almanya'da yaşıyorsun. Seninle de gelmeden önce biraz sohbet ettik Almanya'da. En önce biraz çevre meselelerinden de bir konuşmak istiyorum. Ben Almanya'ya defalarca gittim. Hep burada bu mikrofonda biz diğer arkadaşlarımla birlikte... ...Almanya'da neler olup bitiyor ve bizden neler olup bitiyor... ...Almanya çok mühim bir örnek. Çünkü... Ya, hakikaten çok iyi şeyler yapıyor. Sen bir tane anlatın son bir örnek. Son yaşadın kendi Stuttgart'tı evet, galiba. Evet. Kendi yaşadığın bir bölgedeki son gelişmeyi anlattın. Hakikaten Tüller Üniversitesi bir e, hareket devleti tarafından senden dinleyelim istersen ne oldu? Öncelikle Açık Radyo dinleyicilerine merhaba diyelim. Almanya'dan sevgi, umut, bereket, bolluk getirdim Bahar'la birlikte. Herkese günaydın. Teşekkür ederim. Engin ee, Gönül için, Güler Gizin için. <gülüyor> Ee, evet, Almanya önemli. Şimdi Baden-Württemberg eyaletinde Stuttgart ilinde yaşıyorum ben. Ee, son bir senedir şöyle bir uygulama var. Hava kirliliği alarmı veriliyor e, Stuttgart'ta. Dolayısıyla e, önlem almak gerekiyor acil. Avrupa Birliği e, inanılmaz bir baskı yaptı. E, sebebi hem e, astım hem de e, kanser vakası çok yüksek oranda seyrettiği için... Dediler ki işte bir yaptırım tabii yasal değil ama tamamen halkı bilinçlendirmek için öncelikle toplu taşıt araçlarına yönlendirdiler. Yani metro, metrobüs işte e, tramvay gibi e, onları da hava kirliliğini her gün ölçerek çok yüksek oranda e, olduğu günlerde çocuk fiyatına bunun e, kaç durak olduğu ya da mesafesi önemli değil. O gün bütün toplu taşıt araçları işte çok cüz'ü bir miktarda. ...yani kullanabiliyorsunuz. Araçları özellikle işte şehir merkezinden biraz daha uzak tutuyorlar. Böyle bir şey başladı bir yıldır. 2018 yılında ise bunu biraz daha yasal hale getirmeyi düşünüyorlar. O da şu şekilde... ...tek araçlara yani özel araçlarda mutlaka bir kişi değil... ...en azından üç ya da beş kişi. Taşınabilecek. Bunu kanunla durumda, da zorunlu hale getirecekler. Getirecekler. getirecekler aslında evet. yıllardır şu şu son söylediğin. ilki de tabii serigazı gazı emisyonunu azaltmak için insanları toplu taşımaya Aynen. yönlendirmek için büyük bir teşvik var. İkincisi de insanlar artık tek tek değil. Ee, daha fazla sayıda yolcuyla kendi şahsi araçlarında ee, yolculuk yapmak zorunda olacaklar. Bu da aslında İstanbul'da yıllardır konuşulan bir şey. Köprüden tek başına. Bugün bakın her sabah bütün araçlar Her gelişinde bir... çok dikkatimi çeker. Her aramanın içerisinde bir en fazla iki kişi. İki kişi inanılmaz bir büsriflik Tabii işte çevre kirliliği yani bir sürü bir sürü şey olumsuz etkiliyor. İstanbul çok önemli bir yer. Bunu yer, bir biz... mevzuatla düzenlesek belki hayatımız ıı, inanılmaz şekilde değişecek. Evet. Hem insanların ıı, ulaşımına bir kolaylık sağlayacak hem de dünyanın geleceğine Elbette. en büyük katkılarımızdan bir tanesini Tabii. sağlayacağız. Vaktimiz az. Bence hemen bir tane ee, Ayşik ve Selin. Çiğdem der ki ya, ben aşık onu Aşık çünkü saygı, özlem, minnetle ben... yani bir kez dil bin kez analım. İyi ki de Aşık Veysel gelmiş geçmiş bu dünyadan. Yani e, bizim değil için mi? çok kıymetli. Hani e, görüyoruz ama göremiyoruz. Gönül gözüyle görmüş birçok şeyi dertlerimize derman olmuş dizeleriyle. Bu Çiğdem Derki'de de doğaya söylediği bir şey. Doğadan evet. şu sözlerini lütfen dinleyin ve doğadan bir sürü şey bulacaksınız. Tabii tabii. tabii. Var mı, çiçek var mı hep? Hepisinden ben alayım benden ala Çiçek var mı, çiçek var mı hep? Albaharlı mavi, mavi dağlar, dağlar yârim Gurbet elde ağlar elde ağlar her. çay içine doldu dallar yarim gurbet elde ağlar elde, elde ağlar her. ki be hey Tanrım benim boyunum neden neyri? Lalederki be hey Tanrım benim boyunum neden neyri? Yardan ayrı düştüm gayrı benden. Hala çiçek var mı, çiçek var mı? Her. Yardan ayrı düştüm gayrı benden Hala çiçek var mı, çiçek var mı? Her. O baharlı mavi dallar Yârim gurbet elde ağlar Elde ağlar her. Çayır çimen Doldu dallar Yarin gurbet Elde ağlar Elde ağlar Elde ağlar gizleyen mavi donlu gökyüzüyem. Benden ala çiçek var mı? Çiçek var mı? He? Mavi donlu gökyüzüyem. Benden ala çiçek var mı? Çiçek var mı? He? Albaharlı mavi dağlar, yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar he. Çayır çimen doldu dağlar, yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar he. Ağzına sağlık, çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ]ler. Aralarda giren o kalın sesli <gülüyor> ve amatör Güzel sesli. Güzel Ben dayanamadım. Kötü sesi yok. Orada <gülüyor> Nevruz dedik. Nevruz 21 Mart. Nevruz. Nevruz tam da denk geldi. Yani evet. hem e, bir bahar bayramında evet. aşk sesi de kaybettik. Nevruz der ki ben nazlıyım, sarp kağlar, dağlar, kayalarda gizleyim, mavi döndü donlu gö gök gözlüyüm. Ee, benden hala çiçek var mı çiçek var mı hey yani o kadar güzel ki tam da aslında bizim haftalardır yaptığımız üçüncü sezonumuz üçüncü sezon. e, <gülüyor> burada yayın yapıyoruz her hafta hep doğayı konuşuyoruz hep geleceğimizi konuşuyoruz yaptığımız tek bir şey var yani hem üçümüz üç arkadaşlar burada Mehveş evet. Pelin e, ben gazeteciyiz ve hep şunu savunuyoruz hep daha temiz daha güzel bir çevrede yaşamak e, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek Vermek için uğraşıyoruz. Bu yani aslında bizim mevzuatlarımız da çok harika. Anayasamız var. anayasamızda da bu garanti altında. Ben ısrarla bunu her yerde söylüyorum. Anayasamızın 56. maddesi şunu diyor. E, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşam hakkı diyor. Bize bunu öngörmüş. Ama maalesef bunu elimizden almaya çalışıyorlar. Ve biz de buna e, engel olmaya çalışıyoruz. Ve daha temiz bir dünya istiyoruz. Hepimiz, hepimiz. Hepimiz öyle istiyoruz. Eee... Konuşacağımız konular var mı? süremiz hızla azalıyor. Ben yeniden bir müzik arası verelim. Kendi müzik aramızı verelim diyorum. Yine Ayşek tamam. Veysel'den başka bir şey. Ee, açılışta da dediniz uzun ince bir yoldayım. Ee, bunu en son Doğa Derneği ile birlikte e, bir kampanya için Orhan Gencebay ve Tarkan da söylemişti. Çok da güzel söylemişler. Evet. Yani oradan da çok aklımızda. Zaten herkes e, biliyor e, bu Hepimizin çok güzel. sevdiği hakikaten halk olarak hepimizin çok sevdiği Türk'ü Çünkü, uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece de.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 ...gündüz gece. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Yine. Ee, hakikaten uzun ince bir yoldum. Ben çalarken de arada yine girip dayanamadım girdim. Çok, çok ee, güzel. Tüylerim diken diken herkes oluyor. Okusun. Yani herkes okusun, herkes hiç okusun. Eskimeyen, ömrü hiç bitmeyen. Öyle. Harika bir türkü. Şimdi e, bir yandan da şey geliyor yani Almanya'dan geldiğini... Düşünce bir Almanya'ya şöyle bir şeye gitmiştik biz... ...çevre gaz açıcıları, çevre hı. muhabirleriyle birlikte... Hı hı. ...Almanya'da nasıl bir e, ekolojik dönüşüm var... E, ...bunu incelemek için meclise de gittik... ...yerinde görmeye de gittik... ...nükleer santraller konusunda neler yapılıyor... E, ...kaldırılıyor... ...kaldırılıyor, e, termik santrallerden vazgeçiliyor... Aynen. ...bunu gördüm yani köylere gittik... E, ...köylerde... E, yani ahırlar var ahırların üzerinde güneş panelleri var sordum yani güneşli gün sayısı bize göre üçte biri neredeyse Öyle. ama her yerde güneş paneli var. Tabii. Şimdi bunu Türkiye'ye döndükten sonra bu konuda en yetkili yani bir bürokrata sordum hı hı. neden böyle dedim onlar yapıyor biz niye yapamıyoruz çok mu fakiriz falan diye bu mimalde bir cevap verdi bize onların tuzu kuru. Ee, yani. yani onların tuzu kuruyor. Yani işte onlar zaten gelişmişler vesaire. Sevgi dostlar. Bu... <gülüyor> Tabii ben Serkan'a öyle bir bakıyorum ki bu bu cevap karşısında böyle. Böyle bir cevap yani verdi. Sen orada yaşıyorsun, görüyorsun. Kuru... Yani öyle mi? Yani tuzu kuru olduğu için Almanya bu kadar termik santralden vazgeçiyor, nükleer santrallerden vazgeçiyor. Hiç öyle bir şey yoktur. Doğayı seviyorlar, insanları seviyorlar, <gülüyor> vatandaşını seviyor, koruyor, kolluyor. O yüzden de e, en sağlıklı şekilde yaşaması için geleceğe dair yatırımlar yapıyor. O sebepten de ne kadar kirlilik varsa, ne kadar zehir varsa ülkenin içine sokmamaya çalışıyor. O doğayı mümkün olduğunca korumaya çalışıyor. İşte az önce anlattığım gibi mesela adamlar e, artık benzin, dizel gibi işte e, bütün bu, bunları kaldırıp tamamen elektrikliğe geçmek istiyorlar. Böyle bir değişim dönüşüm var. Her şeyi reformize etmeye çalışıyorlar. Şimdi tuzu kuru cevabından sonra tuzu ben de kuru... şunu, şunu düşünüyorum yani bu sadece Almanya'da olan bir şeydi Avrupa'da olan bir şeydi yani ya bugün Bolivya'ya baktığınız zaman orada da inanılmaz dönüm var Çin dünyanın en büyük kirleticisi geçen daha bir rapor okudum ee, geçen yılın e, bir önceki yıllara göre kömür tüketimi kömürden tüket e, yani termik santrallerle üretilen elektrik e, bir önceki yıla daha da azalmış ve azalmaya da devam edecek. Hı. Yani bunun e, sosyo kültürel ki gelişmişlik yani ekonomik gelişmişlikler e, tuzu kuru olmakla çok bir alakası olduğunu Hiç düşünmüyorum. Yok. Tamamen ekonomik, ekolojik politikalarla alakası tabii, olduğunu tabii. düşünüyorum. Ve e, maalesef bizde Türk, yani Türk, hepimizin kanında var. Tezcanlık. ...bir an önce yapalım, biz yapalım... ...olsun uzun vadeyi çok düşünemiyoruz... ...ülkemizin konjöktürüne baktığımız zaman da aslında... E, ...böyle yani beş yıl sonrasını göremiyoruz... ...bugün Berlin'de yani bir... E, ...çevre düzeni planı yapılıyor... ...yüz yıl sonrasının ne olduğunu görüyorsun... ...o bina yüz yıl sonra ne hale gelecek... ...anlopaların her görüyorsun. işleri öyle... ...yani bir kaşık bile Yani ...adamlar elli yıl sonrasını düşünüyorlar... ...şey aklıma geldi... şey <gülüyor> ...ekonomik politikalar deyince... ...mesela e, bu... E, ...ne dönüyor burada... ...şişeler... Ondan sonra e, plastik e, kaplar. Bunların her türlü dönüşümü var. Geri dönüşümü tabii. var. Ona Ondan göre çöpler ayrılıyor. Çöpler ayrışıyor, ayrışıyor her yerde, mesela. Her, her, yerinde her yerinde böyle. Bu ve yıllardır böyle yaklaşık 20. Yapmayana da inanılmaz cezalar var. Tabii tabii. Mesela işte e, yiyecekle ilgili çürüyen şeyleri ayrı tutuyoruz. <gülüyor> Naylon poşetleri e, ayrı tutuyoruz. Şişeleri, camları, e, onun dışında işte tenekeleri ayrı tutuyoruz. Her birinin özel yerleri var. Çöp kutuları var yani onları haftalık... Iki, üç ve biri artık gelip bir oturmuş oturmuş da durumda yani çok basit bir şey aslında yıllardır konuşuyoruz yani Avrupa'ya birçok insan gidip geliyor görüyor ama bir türlü biz Buraya uygulamaya geçemiyoruz uygulayamıyoruz pratiği yok ama burada aslında bazı belediyeler var belediyeler uygulamaya çalışıyor ben bir hürret gazetesinde binlerce kişi çalışıyor bizim binada da yapılmaya çalışıyor ama bir türlü olmuyor beceremiyoruz yani kendi içselleştiremiyoruz bu meseleyi ve bir önce eğitimle ilgili bir şey işte bu da Eğitimle her şeyle ilgili aslında ilgili bir şimdi şey. Almanya'da konuşuruz tam da <gülüyor> Kriz zamandık. Misafirimiz Almanya'dan olduğu için Almanya'yı konuşuyoruz. Bunun gibi çok benzer, çok güzel örnekler var. Almanya'yı yani bunun... konuşuyoruz ama yani bir tek Almanya değil Almanya'yı konuşurken aslında Avrupa'yı konuşmuş oluyoruz. Avrupa Çünkü bu konuştuğumuz yani. şeylerin tamamı Avrupa ülkelerinin hepsinde geçerli. Hepsinde geçerli. Şu geri dönüşümle ilgili ben en son İstitçe'ye gitmiştim. Orada yani mecburen çöp poşetlerini mecburen aynı renk almak zorundasın, aynı renk atmak zorundasın. Yani bırakırsan hem ceza kesiyorlar hem de çöpünü ha, 2000, almıyorlar. Tabii, 2017 yılında şimdi şöyle bir e, uygulama başladı. E, alışveriş yaptığınız mağazalarda naylon poşet vermiyorlar artık. Ya e, kağıt olacak ya da bez torba alacaksınız. Buna 2017 böyle bir uygulama başlayacak sanıyorum 2018'de de bunu bir şekilde yasallaştırırlar insanlar da çok saygılı yani devletin öngördüğü şey akıllı bilinçli politikalarla onu uyguluyorlar. <gülüyor> Ve bu meseleyi bu... kesinlikle içselleştirmemiz gerekiyor ve şey hep her hafta buradan büyük ekonomik e, ekonomik e, enerji politikalarından falan bahsediyoruz. Büyük yatırımlardan, şirketlerin yapması, kamunun yapması gereken kamunun şeylerden yapması. bahsediyorlar. Burada da halbuki biz birey, bireyler olarak da e, evimizdeki cam kamunozları yani geri dönüşüm atmak istersek mutlaka bir yer buluruz. Biz de biraz daha zor ama yapmak istedikten sonra bence bizlerde yani bizlerde de var, bireylerde de var kabahat. Biraz Çok da, basit bir mahalle e, düşünün yani o mahalleyi örgütle Bizde, yani bir, bir rol model bir mahalleyi ele aldığınızda ve bunları uyguladığınızda eminim ki diğerleri de görecektir ve e, faydasını da görecektir topluma geri dönüşü. Buradan böyle bir çağrı yapalım ve yapalım. E, son müzik aramızı verelim yine e, Aşık Veysel'den. Bitiyor muyuz? E, ondan sonra bitiyoruz çabuk, çabuk geçiyoruz sohbet. Açık çok sevdim. Burada Selahattin var rejide e, süre yaklaştıkça onun parmakları havaya kalkıyor son Peki. üç son iki diye tamam. <gülüyor> bizi e, uyarıyor. O uyarıya geçmeden önce son türkümüzü. Ee, yine aşık ve eserler ne söylerim Tamam güzelliğin on par etmez diyelim. Bu da e, aşık ve tamam. unutulmaz eserlerinden bir tanesi. Aslında bu eserlerin beş altı yani çok uzun ama herkesin bildiği herkesin işte kulağında kalan e, dörtlükler var. Onları okuyoruz. Belki burada biraz farklılık yapabiliriz ilk bölümü. Herkesin bildiği güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa deyip daha Sonra, sonraki bölümleri daha evet, bilinmeyenlerden, bilinmeyenlerden okuyalım. Etmez, güzelliğin on par etmez Bu bendeki aşk olmasa Eğlenecek yer bulunmaz Gönlümdeki köşk olmasa Eğlenecek yer bulunmaz Gönlümdeki köşk olmasa Ermandır yareme, ismin yayılmaz alem'e. Aşıklarda meşk olmasa, ismin yayılmaz alem'e. Aşıklarda meşk olmasa. Aşk bende dirilmezdi güle kıymet verilmezdi Aşık ve maşuk olmasa güle kıymet verilmezdi Aşık ve maşuk olmasa Anılmazdı Beysel adı, o sana aşık olmasa. Anılmazdı Beyselin adı, o sana aşık olmasa ekonomi ekoloji programından bugün böyle çok farklı bir şey yapmak istedik. Ee, i̇nşallah hatalarımız olduysa benim tarafımdan en azından affola. Şirin üstünde birlikteydik. Türk Halk önemli bir isimlerinden. Almanya'da yaşıyor. Sağ olsun bizi kırmadı buraya ziyarete geldiğinde. Her zaman seyreçler bundan bizim. sonra. Kapımız herkese açık dedik. Ekonomi ekoloji programında kapısı herkese açık dedik. Böyle bir sürpriz yapmak istedik. Ne kadar da güzel oldu. Hem Ayşık ve de almış oldu. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi. Engin Gönlün Güler yüzünle ağırladın. Açık Radyo e, tüm çalışanlarını, emekçilerine bir kez daha ben de teşekkür edeyim. Radyodaki e, radyo başındaki dinleyicilere ayrıca bir yazar arkadaşım Aysel Kılıç gönülden teşekkür ediyorum. Muhabbetle kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın, umutla kalın. Çok teşekkür ederiz. Dayanışmaya, Dayanışmaya devam yeni edeceğim. Bir, yeni bir ekonomi ekoloji programında görüşünceye kadar hoşçakalın.